24 Mart. İtalya'da confindustria temel işlevi olmayan şirketlerin kapatılmasına karşı çıkarak milyonlarca kişinin her gün seferber olup enfeksiyon tehlikesiyle karşılaşmasına sebep olurken baş gösteren soru pandeminin ekonomik etkileri. New York Times'ın baş sayfasında Thomas Friedman'ın yazısı. Amerika iş başına hem de hızla. Get America back to work and fast çok şeyler anlatıyor. Henüz hiçbir şey durmadı ama fanatikler acele etmeyle, iş başına hızla görülmesiyle ve özellikle önceden olduğu gibi çalışılmasıyla ilgililer. Friedman'ın ve Konfin Endüstriya'nın kendilerinden yana iyi bir savları var. Üretim etkinliklerinin uzun süre bloke olması ekonomik, örgütsel ve siyasal bakımdan hayal edilemez sonuçlar doğuracak. Malların seyrekleştiği işsizliğin yaygınlaştığı ve benzeri bir durumda tüm en kötü senaryolar gerçek olabilir. Böylece Friedman'ın görüşü akıllıca değerlendirildikten sonra akıllıca bir kenara kaldırılmalı. Niçin? Faaliyetler sadece iki hafta süreyle durdurulup sonra fabrikaya geri dönülürse hışımla geri gelecek salgının milyonlarca insanın ölümüne yol açıp toplumu sonsuza dek darmadağın edecek olmasından dolayı değil. Bu marjinal bir görüş olmaktan öte bir şey değil bana göre. Bence daha önemli olan uzantılarını önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha da geliştirmek zorunda olduğumuz görüş ise şu. Normalliğe bir daha dönmemeliyiz. Daha en başta normallik denen şey, gezegenin bedenini kırılgan hale getirip pandemiye yol açan şey. Aynı zamanda daha pandemi patlak vermeden, Tükeniş kelimesi yüzyılın ufkunda görünmeye başlamıştı. Yine pandemiden önce 2019 yılında Kasım ayında New Delhi'de soluk almayı imkansızlaştıran kabus, Avustralya'da korkunç yangında zirveye ulaşan çevreyle ilgili ve toplumsal çöküş zirveye ulaşmıştı. 15 Mart 2019'da birçok kentin sokaklarında ölüm makinesini durdurma talebiyle yürüyen milyonlarca çocuk bir şey elde etmiş oldular. İklim değişikliğinin dinamikleri ilk kez kesintiye uğradı. Bir aylık kapanmadan sonra po havzasının havası soluk alınır hale geldi. Ne pahasına? Kaybolan hayatlar, yaygın bir korku pahasına ve yarın eşi görülmemiş bir depresyonla ödemek pahasına. Ancak bu kapitalist normalliğin etkisiyle oldu. Kapitalist normalliğe dönüş, Tükenişin hızlanmasıyla ödenecek devasa bir aptallık olur. Po havzasının havası felaket sayesinde soluk alınabilir olduysa, po havzasının havasını soluk alınamaz, kanserojen ve eninde sonunda viral salgına yem olacak hale getirecek o merkezi yeniden çalıştırmak devasa bir aptallık olur. Üzerinde hızla ve ön yargısız düşünmeye başlamamız gereken sorun budur. Pandemi Finansal bir krize yol açıyor. Tabi borsalar düşüyor ve düşmeye devam edecek ve kimileri onları geçici olarak kapamayı öneriyor. Zachary Van Brot politikada çıkan akla gelmeyen Unthinkable adlı yazısında borsaların kapanması ihtimalini korkuyla ele alıyor. Ancak gerçek en radikal varsayımlardan daha gerçek. Borsalar açık da olsa ve spekülatörler, Cumhuriyetçi senatörler Bar ve Lindsey'in yaptıkları gibi iflas ve felaketler üzerine bahis oynayıp kirli dolarlar kazanıyor olsalar da finans piyasası kapandı. Gelmekte olan krizin 2008'deki finans matematiğinde oluşan dengesizliklerden kaynaklanan sorunla hiç ilgisi yok. Gelmekte olan depresyon insan bedeninin ve insan zihninin kapitalizmi tolere etmemesinden edememesinden kaynaklanıyor. Şimdiki kriz, kriz değil. Bir reset. Makineyi kapatıp birazdan yeniden çalıştırmak söz konusu. Ancak yeniden çalıştırınca eskisi gibi çalışmasına karar verip sonucunda yeni kabuslarla karşılaşabiliriz. Yahut da onu bilim, bilinç ve duyarlılıkla baştan programlamaya karar verebiliriz. Bu hikaye sona erdiğinde ve bir bakıma sona ermeyecek zira virüs Yok olmayıp geri gelebilecek, bir aşı üretebiliriz, virüs yine yok olmayıp mütasyon geçirecek, her halükarda olağanüstü bir depresyon dönemine gireceğiz. Normale döndüğümüzü iddia ederek edersek şiddet, totalitalizm ve katliam olacak ve insanı, insan ırkını 100 yıl sonra yok olup gitmeye mahkum edecek. Bu normallik geri gelmemeli. Borsalarda, borç ve kâra dayalı ekonomide nelerin yolunda gittiğini sormayalım. Finans üstü Onun adını bile duymak istemiyoruz. Neyin yararlı olduğunu kendi kendimize soralım. Yararlı sözcüğü, üretim, teknoloji ve eylemlerin A'dan Z'yi içinde olmalı. Bu büyük şeyler söylediğimin farkındayım ama ölçüye gelmez tercihlerle yüzleşmeye hazır olmalıyız. Bu hikaye sona erdiğinde, Olacaklara hazır olmak için neyin yararlı olduğu ve onun çevreye ve insan bedenine zarar vermeden üretmenin nasıl mümkün olacağı üzerine kafa yormalıyız. Hepsinden daha hassas olan şu soruya kafa yormalıyız. Kararı kim veriyor? Dikkat! Kararı kim veriyor sorusu sorulunca meşruiyetin kaynağı ve ondan sonrası da sorulmuş oluyor. Devrimleri başlatan soru bu. İsteyelim ya da istemeyelim sormak durumunda olduğumuz soruda bu. Psiko çöküntü günlükleri. Franco Bifo Berardi. Çeviren ve okuyan Serhan Ada.